Ekonomi, ekoloji Hazırlayıcınanlar Pelin Cengiz, Barış Gencerbaycan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhabalar. Bu hafta, hafta başında Hopa'da meydana gelen sel ve heylan felaketini konuşacağız. Tabii Açık Radyo dinleyicileri konuyu epeyce yakından takip ediliyor radyodaki hem Açık Gazete hem de çeşitli programlarda. E, tabii ki konuya artık konunun detaylarına çok e, aşinalar. E, biz de bugün programımızda bir uzmanla e, konuyu konuşacağız birazdan. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Mert Güvenç bizle birlikte olacak. E, bu arada bu hafta yine stüdyoda Can Tombil'le birlikteyim ben. Merhabalar. <gülüyor> Hoş geldin. Artık e, bayağı programımızın sabit programcılarından birisi haline getirdik seni. İyi de oldu. Evet şimdi Hopa'da hafta başında 8 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelan felaketi. Artık epeyce konuşuldu hafta başından bu yana ama yine de dediğimiz gibi bir uzmanla birlikte ee, aslında bu geliyorum diyen bir felaketti. Ee, nasıl geliyorum e, demişti. Şimdi onu e, Mert Güvenç ile Çevre Mühendisleri Odası başkanıyla e, detaylarını ele alacağız. Mert merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, Teşekkürler, günaydın. günaydın. Hoş geldin günaydın. yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, e, şimdi istersen yani bu artık bu, bugün yaşananlar e, meselenin sonucu. Ee, mesele nereden e, kaynaklanmıştı bu e, yaşanan felaket nereden kaynaklanmıştı sizin de oda olarak e, defalarca yaptığınız uyarılar açıklamalar olmuştu. İstersen biraz onlarla başlayalım e, ne oluyordu e, Karadeniz'de aslında ve bu sonuç e, bu sonuca bizi e, neler getirdi onunla başlayalım. Tabii ki şimdi Karadeniz'de e, ne oluyor? Esasına bakarsanız Karadeniz'de e, şuursuzca bir talan politikası izleniyor. Yani e, her alanında, HES'lerde, yolda, yollarda, tarım politikalarında, e, yaylalarında her yere şu anda talan ediliyor. Esas sıkıntının kaynağı da bu. Evet. <gülüyor> e, yani şöyle izah edelim... E, Şimdi bu işin birden çok nedeni var aslında. Biz HES'ler üzerinde fazla durduk en iyi bildiğimiz konu bu olduğu için ve elimizde daha çok veri olduğu için ama bu seferde şöyle bir algı oluştu. Ha, Bak bunun nedeni HES'lermiş gibi bir algı oluştu ama bunun nedeni sadece HES'ler değildir. Bunun sadece tetikleyici nedenlerinden birisi HES'lerdir. Bunu e, sıralı başlayabiliriz hani suyun neden sel ve toprak kaymak şeklinde geldiğinden... Birincisi bölgenin kendi dinamikleri Yani çok düzensiz ve yoğun bir <gülüyor> yani. Toprak yapısı e, Suyu engelleyebilecek Ya da toprağın e, su biriktirmesini Engelleyecek dipki türleri Yani e, yüksek yerlerde e, Çay, fındık Sır gibi ekimler çok yoğunlaştı Bunların kökleri çok derinlerden Suları çekemiyor ve toprak çok fazla Su biriktiriyor kendi içinde hı hı. Ee, yoğun yağ, yağışlarda da bu toprak kaymaları ve sellere neden oluyor doygun toprak olduğu için. <gülüyor> İkincisi kesinlikle ve kesinlikle e, yüksek ve orta kesimlerdeki e, yapılaşma alanı Yani e, herkes oradaki yaşayan halk da dahil olmak üzere herkes bulduğu yeşil alanı yok edip yerine bina bitiyor. Bir yerine çay bahçesi açıyor. Bir şekilde bu bitki ortasına her yerden müdahale ediliyor. Onun dışında yüksek yerlerde artık yaylalarda çok ciddi bir yapılaşma oldu. Oraya turist çekmek için herkes hatta son dönemin gündem konusu yeşil yol. Evet. Yaylaların tamamını birbirine bağlayalım herkes oraya düşüşsün Hı -hı. mantığıyla yapılan ve bu felaketlerin boyutunu da artıracak yol çalışmaları. Bunların hepsi alt altı tutunca esmerinde e, tutmasıyla bu felaket insan eliyle yaşanmıştır. Evet. Buradaki e, yetki makamındaki kişilerde bunun Allah'tan gelen bir olay işte felaket bir ilahi olarak kendi sorumluluklarını ilahi mecralara atma yoluna gitmişlerdir. Ama bu felaket tamamen e, hatta yüzde olarak e, belirtmek gerekirse %70 %80 oranında insan eliyle yapılmıştır. Evet burada herhalde e, şey de çok önemli yani bu HES'ler evet tetikleyici biz yani Karadeniz'de neredeyse artık özgür akan herhangi bir derenin kalmadığını biliyoruz sadece Karadeniz özelinde de değil Türkiye genelinde artık böyle evet. bir durum var. E, bir de herhalde bu e, dere ıslah çalışmaları da e, bu dere yataklarının değiştirilmesi daraltılması e, bu konu da herhalde yine aynı şekilde yani sadece HES değil e, dere yapılarının. Yani derelerin ekolojik yapılarına tamamen müdahale ediliyor olması ve bu müdahalelerin de aslında belli bir plan proje çerçevesinde yapılmamasının da getirdiği herhalde bir tetikleyici sebep var. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi bu bahsettiğim, bu zamana kadar bahsettiğim konular suyun veren birikip toplu halde harekete ile alakalıydı. Evet, Şimdi. Evet. E, sular e, yerleşim alanlarına niye yönlendi ya da niye kontrolsüz bir şekilde geldi ondan biraz bahsedelim isterseniz. Evet, i̇şte bu, e, bu noktada HES'lerin e, ve kontrolsüz yapıların çok büyük etkisi var. E, birincisi e, HES'ler biliyorsunuz bir derece demek birden fazla hatta 5-6 tane lisans verildiği de oldu hı hı. ve bunlar hali hazırda çalışıyor. Birincisi bunların yapımı yani su yapılarının suyu heset taşıyan yapıların yapımı esnasında. İkincisi e, cebbi boruların suyu e, esas HES ana binasına taşıyan boruların yapımında ve HES inşaatlarında. Geçtiği alanlar tamamen temizlenmiştir. Ağaçlardan ve bitki ortasından hmm. arındırıldı. <gülüyor> İkincisi e, HES'ler suyu kendi HES projelerine çektiği zaman... Kuruyan dere yatakları oldu. Hem ne kadar can suyu bıraktıklarını hmm. iddia et, etseler de e, dere yatakları kurudu. Bunu bir kendi gözlerimizle gördük. Gittik e, 15 fazla HES'i inceledik. Hmm. Hemen hemen hepsinde durum böyleydi. Evet, evet. Şimdi bu dere yatakları e, kurudu ve olduğu gibi bırakıldı. Zamanla bazıları dolduruldu. E, bu ester yapılırken oraya makine ekipman götürdük. Doğru açıldı. Bunların hepsi birleşe birleşe bu suların toplanıcı alanları oluşturdu. Yani boş dere yatağını ıslah etmezseniz yoğun bir yağış, o yolu takip edecektir. Siz yağmur'a laf anlatamazsınız. Ya bak buradan gel ben sana burada yol açtım diyemezsiniz. Bulduğu alanları kullanır. E, suyunize, su şey değildir hani sizin lafınızı bilmemezsiniz. tahkim olamazsınız. tahkim kuramazsınız suya. Bu... E, Su hareketlerinin birleşimi e, ve buna da e, esas insan ölümlerine neden olan hani doğal alanı tamam bir şekilde e, geri çekildiği zaman kendi kendini yenileyebilecek durumda hala yenileyebilecek durumda hala çok geç değil. Ama bir insanın ölmesi e, hiçbir şekilde döndürülemez bir durum. Kaldı ki birden çok insanın ölmesi tam bir e, Bu taşkınlar kontrolsüz var da gelip e, yerleşim alanlarına Hatalı yerlere kurulan yerleşim alanlarına ulaştığı zaman da insanlar evlerinin salonlarında, tuvaletlerinde, banyolarında boğulmak ölüyorlar. Evet Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise bu durum tam tersi. Bu durumun böyle olmadığı söyleniyor. Katiyetle reddediliyor. Orada şey deniliyordu. HES'ler iddia edildiği gibi sellere ve heyelanlara sebep olmamakta. Aksine önleyici rol üstlemekte. Hem enerji üretmekte hem de sel ve taşkınların önüne geçmekte. Akarsularda oluşan erozyonu da önlemektedir gibi bir açıklama yapmışlardı. Bu teknik açıdan ne derece mantıklı olduğuna dair cevabı siz biraz daha verdiniz ama bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, şimdi e, Bakan Bey'in e, ilk bizim hocamızdır. E, çevre mühendisi olurken kitaplarını okuduk. <gülüyor> Hatta e, kendi eliyle mezun arkadaşlarımız var. E, açıklamalarına son dönemde özellikle çok e, akılsı verdiremiyoruz. E, hani ya bize yan, yanlış öğretti ya sonradan fikri değişti. Evet. E, baştan beri yaptığı açıklamaları e, ben de bir kenara not almıştım. Hani onları bir alt alta söyleyin isterseniz. Evet. Ee, i̇lk gün bunun bir afet olduğuna insanları ikna edebilmek için bölgede yaşayan yaşlı kişiye sorduk. Onun babası bile böyle bir yaş görmemiş bir talihsiz açıklaması oldu. Evet. Yani ee, bizi yetiştiren bir hocanın böyle bir açıklama yapması, hani nasıl ne olarak değerlendirilir? Siz ne Onun dışında dört aylık yaş yaklaşık altı saatte yağdı gibi bir açıklaması oldu. Evet. <gülüyor> Ama gene Ormançı İşleri Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden bizim kendi sitelerinden aldığımız veri e, yani hesaplamalara şu anda çok müdürmeyeyim ama sonucunu şöyle söyleyeyim. E, yaklaşık bir ayda ya şimdi 24 saatte yağdığını gösteriyor. Hmm. Ha, düşük bir rakamdır tabii ki değildir. Ama kontrol altına alınabilir bir rakamdır. Hmm. Yani yağmurun boyutunu büyüterek biz zaten ne yapsak bu felakete engel olamazdık sonucu çıkarabilecek açıklamalar tam bir e, sorumluluğun başka. Evet orada aslında yani. başka evet e, yani bu söylediğin şey önemli orada çünkü e, başka bir konuya daha işaret ediyoruz. İşte burada metrekareye 255 kilogram e, yağış e, düşmüş e, işte 12 saatte. E, belki sonra evet. yani daha aralıklı olarak e, bu yağışlar sonra yine devam etti ama o yoğun e, yağış esnasında metrekareye 250 Kilogram yağmur düşmüş ve o ilk yaptıkları açıklamalarda da yine e, diyorlar ki biz e, aşırı yağış uyarısı yaptık yoğun bir yağış geleceği uyarısı yaptık yani meteorolojik verilerden e, aldığımız şeyle e, diyor yani oradan aldığımız bilgiyle biz aşırı yağış e, uyarısı şimdi aşırı yağış uyarısı değil aslında sel uyarısı yapması gerekiyor. Yani bu aşırı yağışın sonucunda seller yaşanabilir, işte toprak kaymaları yaşanabilir. Bunun önleminin alınması gerekiyor. Yani sadece yağış geliyor diye uyarı yapmak herhalde çok manalı olmuyor. Yani şimdi tamam diyelim ki hadi biziz. Biz konuğumuz orada yaşayan halktan biri diyelim ve caminin hoparlöründen ben de ki e, Yoğun yağış gelecek ya da sel olacak Uyarıyoruz halkımızı ne yapacağız Kazma kürek selle se, mi mücadele edeceğiz? Evet. Hani halk ne Evet. Uya, uyarıda bulunduk ya Uyarıda bulundunuz tamam e, Adam zaten selin geçeceği Oraya bina izniyle siz vermişsiniz Hı. Ne yapalım Adam oturup orada bunu bilemez ki Ha bak buradan taşın olur Toprak kayması gelir sel olur evet. İmara açan sizsiniz Uyarı yapan sizsiniz ee, ne oldu? Ee, Allah rahmet eylesin. Evet hesap vermeyen de <gülüyor> sizsiniz tabi aynı zamanda hmm. konuyu. Yani gibi. E, bu şeyi ben anlamıyorum. Uyarmasın ya devlet vatandaşın uyarmasın. Önlem al alsın. Aa, evet. evet. Oraya numar izni vermesin. Benim yaptıysa vatandaş oraya hasbelkader arkadaş sen burada cam tehlikesi altındasın. Evini yık ya da evini boşalt. Sana şurada bir alan git oraya yap. Yani bunu kim kabul etmez? Kim? Yok ben burada oturup öleceğim der. Evet. evet. Ee, bir sorun daha var benim eğer vakti, vaktimizde var Tabii gibi ya. görünüyor. Ee, şey yaptığı son açıklamasında Veysel Eroğlu herhalde Nuh tufanı böyle bir tufandı diye düşünüyorum demişti. <gülüyor> Ama çok az bir zararla atlattık. Bu durumu tamamen göldetlere etlere ısla ettiğimiz derelere borçluyuz deniliyor. Yani bu e, olayın bu e, doğal afeti e, göz önüne aldığımız zaman çok az bir zararla mı atlattık gerçekten yoksa... Ee, nasıl bir zararla karşı karşıya kaldık Yani çoğunda bakın e, Az önce de benim de kullandığım veri Meteoroloji işlerinin e, Kendi verisiydi e, Bakan beyin kendi e, Bakanlığına bağlı bir birim e, Ben Bakan beyin kullandığı verinin de Kendi izin o e, internet Sesinden aldığınız veriye de güvenmiyorum hmm. Niye diyecek olursanız Bölgede zaten 2-3 gündür elektrik yok. Hani Ölçüm istasyonları hangi Elektrikle bu veriyi ölçülüyor Sağlıklı hmm. mı değil mi? Bunlar tartışılacakken hani Nur tufanı gibi nereden gidiyorsunuz? Kaldı ki e, akşam haberlerinde ben de vatandaşla yapılan sohbetleri izledim. Hiç öyle köyün en yaşlısını sormaya gerek yok. E, zaten bu tip yağışların sık sık olduğu kanıtlı. Yani gözlemleyen orada yaşayan halk bunu söylüyor. Ama bu boyutta bir felaket hiç yaşamamıştık diyor. Evet. Evet. E şimdi hangisi? ben orada yaşayan halkın sözüne güvenmek durumundayım. Ankara'da yaşayan bir bakanın açıklamaları bana göre oradaki e, yaşayan halkın açıklaması daha evladır ona göre. Evet. Peki. Yani nur tufanıyla karşılaştırabilirler, başka tufanlarla karşılaştırabilirler ama bu sorumluluğunu asla atamazlar. İstediği e, nasıl diyeyim? Felaketle kıyaslasın, kıyaslasın. Evet. Belki bir e, ara verelim isterseniz. E, aradan sonra. Tabii. Ee, konuları konuşmaya devam edin. Sandılar ki vurmaz artık kalbim kederinden. Kalbim yine çarpıyor, kalbim yine çarpacak. Taşitik bir ülke, Avrude'n hüküm giymiş Karadeniz dedi. Yüreği toluşur yakamozlarla, Dünya'ya doğru yürür dalgalarıyla. Heya heya mola, heya heya siyah beni böyle. Tanrım. Yüzünü yağmur yıkar solgun kentlerini. Haydi durma, durma ortundan kuşlar taşıyor. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Mert Güvenç ile Hopa'da yaşanan e, sel ve e, sonrasında yaşanan e, felaketi e, konuşuyoruz. Aslında bunlara doğal afet demiyoruz. Bunlar çünkü e, Türkiye'de e, epeyden beri uygulanan rant ve talan politikalarının neden olduğu e, insan eliyle yaratılmış bir felaket ve cinayet zinciri aslında. İlk bölümde bu felaketi sebep olan nedenleri konuştuk. Belki bundan sonrasını biraz da konuşmak lazım. Yani Karadeniz'le ilgili pek çok projenin aynı anda eş zamanlı olarak yürütüldüğünü veya yürütülmek istendiğini biliyoruz. İşte bu yeşil yol meselesini son zamanlarda çok konuştuk. E yine daha önce e, herhalde 20-25 yıldır falan gündemde olan e, ve sürekli e, sorun çıkartan bir Karadeniz sahil yolu meselesi var. İşte dağların delinmesi meselesi var. E, maden ocakları. E, yine HES'ler e, projelendirilmiş e, veya yapımı devam eden yine onlarca HES var. E, yine aynı şekilde nükleer... E, santral ile e, ilgili anlaşma imzalandı Japonlarla bu var. Yani Karadeniz'in sorunlarını anlatmakla bitmiyor ama şimdi e, ölümlerin e, yaşandığı e, ciddi bir durumdan e, bahsediyoruz. E, bundan sonrası için yani bu e, Karadeniz'in e, ekolojisiyle daha fazla e, burayı kurcalamadan ne yapmak lazım? Belki biraz e, bunu konuşalım. Evet. Ee, sanırım e, ben de tekrarsız. E, şimdi e, Karadeniz Bir kere şöyle bir durum var e, Son 13 yılı iktidar yöneticilerini Biliyorsunuz çoğu Karadeniz'de evet. Bu kişiler e, bu topraklarda doğdu Burada çay topladı fındık topladı Denize girdi Yani bu Nasıl bir nefret gibi Şuursuzca buraya saldırıyorlar Buradaki tüm falan politikaların önünü açıyorlar Tüm projelere onay veriyorlar Tabi insan memleketinden bu kadar nefret edemez. Doğru. Yani e, hani tamam e, Karadenizlerin genelinde bir ve e, toprak sevgisi vardır ama demek ki bu e, yöneticiler de yokmuş bu. Evet. Şu anda e, sahil yolu tüm Karadeniz sahilini bitirdi. Hiçbir yerden sadece birkaç noktadan denize girebiliyorlar. Hı hı. <gülüyor> Maden projeleri e, gözde görülmeyen alanlarda olduğu için belki çok gündeme gelmiyor ama Bir maden, madenin olduğu yerde başka bir hayat olmaz Belki bu kadar büyük çapta felaketlere yol açmaz Ama orada bir daha herhangi bir hayat Evet. Yani e, Hester Hester e, Gidip gördünüz mü bilmiyorum Yani Karadeniz'in en bakir alanlarına yapmışlar Evet ve şimdi bazıları tabii derelerin artık yani çok fazla bir dere üzerine beş tane altı tane HES projesi yapıldığı için artık dereler kuruldu ve orada artık atıl vaziyette e, duran HES'ler de var. Çalışmıyor bir kısmı yapıldı. Evet. evet. Ve plansız bir şekilde olanlar yapıldığı için. Olanlar da verimli için. çalışmıyor zaten. Evet. olanlarda verimli çalışmıyor. Evet. Peki burada belki yani bu e, işte dere yataklarında kapı, yapılaşma diyoruz. Derelerin işte e, yanlış yapılan ıslah çalışmaları, taş ocaklarından gelen işte hafriyatları döküyorlar falan derken evet. yani buraya aslında çok ciddi bir e, Taşkın sel heyelanla ilgili bir acil eylem planının oluşturulması gerekiyor herhalde değil mi bundan sonra yapılması gereken e, ciddi bir uyarı sisteminin de beraberinde getiren herhalde böyle bir çalışma içinde olmak gerekiyor bir an evvel kesinlikle yani e, şu e, durum çok açık seçik ortada Türkiye birincsi afet yönetim konusunda ya da herhangi bir acil durum yönetimi konusunda ee, eminim e, siz de hak vereceksinizdir Berbat bir şey evet. Bir an önce e, Gündeme yansıyan bir şey Alelacele hemen üstünü kapatıp e, Pisliğini temizleyip ha, tamam oldu bitti işte Allah'a baş Başsağlığı kalanlara e, Sabır diliyoruz deyip Geçiştirme peşinde herkes Şimdi <gülüyor> bir yandan arama kurtarma Faaliyetleri devam ederken Bir yandan bu felin e, Yıkıntısı, döküntüsü temizlenmeye Çalışırken bir yandan da bir ekip nereden taş nereden geldi? Hangi yolları kullandı? Buradaki toprak neden kaydı? Bu gelen sular nerede birleşti ve niye yaşam alanlarına gitti diye bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Hmm. Yani bu böyledir aslında. Hani e, bir kısım e, krizle mücadele ederken bir kısım da bilimsel veri toplar. Hani ya da gözlemleri toplar. Bu yapılıyor mu, yapılmıyor mu? İnanın ben bu konunun yapıldığı, e, ben bunun yapıldığı konusunda hiç emin değilim. Evet. evet. Bu, su, bu taşkınlar ya da bu sular e, nerede birleşti neden bu yerleşim alanına doğru yöneldi ve neden bu kadar can kaybı oldu şimdi çok e, uzak gitmeye gerek yok 2-3 yıl öncesini Samsun'la dönelim tosi evet. konutlarında 9 e, kişi yanlış hatırlamıyorsam evet. evinin salonunda boğuldu ya hangi gelişmiş ülkede hangi süper güç olan ülkede insanlar evinin salonunda boğulur Evet, daha önce şey olabilir, 2009'da mi? Artvin Borçka'da yine böyle 5 kişi. 2010'da Rize Gündoğdu'da 12 kişi. Yine sel sularına kapılarak veya işte heyelan altında kalarak öldü. Yine senin de söylediğin gibi Samsun'da 3 sene önce böyle genel bir felaket yaşanmıştı. Aslında evet. bu yani böyle işte kilograma 255... Evet şey metrekareye 255 kilogram yağmur düştü de böyle oldu değil aslında. Bu. Samsun'daki felaketten sonra oranın belediye başkanı 50 yılda bir karşıla 70 yılda bir karşı karşılaşabileceğimiz bir felaketle içinde bulunuyoruz diyordu. Hı -hı. Burada belediye başkanı son 50 yılın sel felaketi diyor. Ç Çevre Orman ve Su İşleri Bakanı'na baktığımız zaman son 500 yılı en çok <gülüyor> bayağı sağ e, yani. şey, alakalı. 50 diyorsa bir bakandan da 500 yakışır tabii. Evet. Ya, peki çıtrayı gerekiyor. Önümüzdeki seneler ne olacak? Yani Hopalıların e, görüşüne göre yeni felaketler yaşanabilir deniliyor ama bu gidişle herhangi bir değişiklik olmazsa bir uyarı alınmazsa önümüzdeki senelerle de önümüzdeki senelerde de aynı şekilde böyle bir durumda karşı karşıya kalabilir miyiz diye cevabı biraz daha belli olan bir soru sormak istiyorum son olarak. <gülüyor> Tabii ki. Şimdi şöyle bir de az önce çok kısa olarak az önceki konuda bir şey daha söylemek istiyorum. Hı hı. Şunu anlayabiliriz. Yani insanlar daha tırmanışına çıkmıştır, geziye çıkmıştır, bulunmaması gereken bir yerde bulunmuştu. Bir sel veya toprak kayması olabilir. Bakir alanlarda bu yaşanabilir. O zaman deriz ki evet bu insanlar bulunmaması gereken bir yerdeydi. Bir talihsizlik oldu ve kaza sonucu işte beş e, vatandaşımız öldü. Ama burada durum çok farklı. Burada durum yaşam alanında gerçekleşiyor. Yani insanların olması gereken yerde gerçekleşiyor. İkisini birbirinden biraz ayırmak gerekiyor. Doğru. Ee, evet. insan, e, yani bu Buradaki tehlike aslına bakarsanız evet çok ucuz atlatıldı. Bu adamlar dağda ava gitmemişti ya da e, dağ gezisine, dağ kaya tırmanışına gitmemişti. Bulunmaması gereken bir yerde değildi. Tam bulunması gereken yerdelerdi. Kendi yaşam vardı ve sel ve toprak kaybı sonucu öldüler. Boğularak öldüler, kaybı olarak öldüler. Evet. İkisini birbirinden ayırırsak daha sağlıklı sonuç çıkaracağız gibi geliyor. Doğru. Bir ikincisi şu anda orada tüm altyapı büyük ihtimalle zaten çok sıkıntılı olan altyapısı tamamen çökmüştür. Evet. İçme suları, kanalizasyon suları birbirlerine fazla oranla karışmıştır. Ee, Başka sorunları beraberinde sonra, getiriyor. Evet. Bu gibi felaketlerden sonra e, salgın hastalıklar sıkça görünmektedir. Bunun için bir tedbir alınması şarttır. E, esas sorunu da gelecek olursak da şu an Doğu Karadeniz başta olmak üzere tüm Karadeniz bölgesi benzer felaketlerle hatta bundan daha büyük felaketlerle karşı karşıyadır. Politika çünkü tüm Karadeniz'de aynı şekilde işlenmiştir. Bu e, Kuralsız, kanunsuz politikanın sonucu da bu felaket bana sorarsanız ucuz atlatılmıştır. Sekiz vatandaşımız çok büyük bir kayıttır ama ona rağmen daha büyükleri olabilirdi diye düşünüyorum. Tamam. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp bağlandığın için. Evet, bu hafta Ekonomi Ekoloji'de Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Mert Güvenç ile Hopa'da yaşanan felaketi konuştuk. Ee, dileyelim ki e, yani bundan sonra bundan ders alınsın, tedbirler, e, gerekli tedbirler yerine getirilsin, alınsın e, ve artık Karadeniz'de bu tür felaketleri e, bundan sonra e, duymayalım, görmeyelim diye temenniyle bu haftayı da kapatmış olalım. Haftaya Çok teşekkürler. görüşmek üzere. Görüşmek üzere.